وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَعَبَدَ اللَّهَ تَعَالَى حَقَّ عِبَادَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ Muhterem, BUGÜN Düğün merasimine binaen hepimiz burada toplanmış bulunuyoruz. İnşallahü Teala bu vaktimizi değerlendirmek üzere bugün bütün Müslümanları ilgilendiren ve bugüne kadar halledilmemiş ve ne zaman halledileceğini sadece Cenab-ı Hakk'ın bildiği önemli bir mevzu var bunu göreceğiz. Lakin bu mevzuda bu mevzuya başlamadan önce sizlere bu düğün münasebetiyle evlenecek olan kardeşimizi tebrik eder. cenab ı Hak'tan kendilerine İslam için hayırlı evlatlar, mucahitler, mucahideler yetiştirmeler yetiştirmesini itişmelerini dileriz. İşleyeceğimiz mevzu ümmetin vahdeti ancak kitap sünnete sarılmakla mümkündür. Bunun Arapça unvanı Tahkiku vahdetil ümme fil-i'tisami bil kitabi ve sünne. Bu <gülüyor> mezuyu seçmemizin veya seçmemin sebebi ise üç tane amile bağlıdır. Bugün biliyorsunuz Körfez'de kafirlerin daha önce icra etmeli istedikleri planlar icra edilmekte ve bir sürü Müslümanın kanı akıtılmaktadır. Bu bizim için içler acısı bizleri devşete düşüren uykumuzu kaçıran yemekten içmekten dur eden büyük bir hadisedir. Çünkü onların derdi bizim derdimiz. Bu da bugünkü Müslümanların daha önce olduğu gibi birbiriyle ihtilaf etmelerinden, parça parça olmalarından, Yahudinin ve kafir toplulukların kolayca onları yemesine sebep teşkil etmesinden meydana gelmiş ve devam eden bir hadisedir. İkinci amil ise... İslami bir devletin ikamesi ancak ümmetin vahdeti ve ittifakıyla olur üçüncü neden ise amil neden müslümanlar ihtilaf ediyorlar ve bölünüyorlar da ve fakat birleşmiyorlar sorusuna cevap olması bakımdan önemli bir mevzudur bu üç amile binaen serebinaen bugün bu dün merasimine, onun havasına uygun bir şekilde hepimiz birlik ve beraberlik içinde bu mevzuyu görelim ve inşallah karşılıklı olarak istifade edelim. <Gülüyor> Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde birçok ayeti kerimede müminleri ihtilaftan ne yetmiştir? Kale Teala, Estaizu Billah, ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين Birbirinizle çekişmeyin yoksa dağılırsınız ve kuvvetten düşersiniz Birliğiniz parçalanır Sabrediniz muhta ki Allah sabredenlerle beraberdir Bu ayet Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesidir. Başka bir ayet-i kerimede ise "Kale taala ve la yezalun muhtelifin illa men rahme Onlar hala ihtilaf etmektedirler. Ancak Rabbinin rahmeti olan kimseler onlar müstesnadır. Bu ayet-i kerime Hud suresinin 118. ayet-i Bu ayet-i kerimeden anlaşılıyor ki Rabbinin rahmeti ancak vahdet sağlamış, ittifak halinde olan kimseler üzerindedir. Birbiriyle ihtilaf eden ve muhtelif gruplar haline gelen insanlar üzerinde değildir. Muhterem kardeşlerim, ihtilafın semeresi ve neticesi olan tefrikayı da Cenab-ı Hak şiddetle menetmiştir. Kale Teala, Estağid bil lah ve atacımu bıhablı Allahı jemiyen ve la tefrak ve zkoru nımeta Allahı aleykum. İz kentun aadan falafı bin kulubikum. Fa acbaptun binımeti ikhana. Hepiniz Allahın ipine sımsıkı sarın ve parçalanmayın, bölünmeyin. Allahın sizin üzeriniz olan nimetini hatırlayının. Vaktaki siz birbirinize karşı düşmandınız. Allah sizin kalplerinizi telif etti ve onun nimetiyle artık kardeş oldunuz. Bu ayet-i kerime Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesidir. Burada Allah'ın ipinden kasıt nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıklamıştır. An-Ebi said Khudri أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Abu Sa'id el Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu söylüyor. Kitabullah huwa hablullah el-mamedud min es-sema ila el Semadan yeryüzüne uzuna uzanan Allah'ın ipi o Allah'ın kitabıdır. Bu rivayeti İbn-i Şeybe sahih bir Senede de etmiştir. Yani burada hepiniz Allah'ın kitabına sımsıkı sarılının manasına gelmektedir ayet-i kerime. Başka bir ayet-i kerime değilse Cenabı Hak şöyle buyurmaktadır. Ve kâle taala ayda ve la tekunu kellezîne Vahterefu min ba'dema ca'ahumul beyinat ve ulaiike lehum azabun azim Siz daha önce param parça olmuş fırkalar haline gelmiş kimseler gibi Allah'ın beyinatı ayetleri indikten sonra onların ihtilaf etmeleri gibi siz de onlar gibi olmayınız Muhakkak ki onlara, onlar için çok azim bir azap vardır. Daha önce ihtilaf yüzünden tefrikaya düşenlerden kasır burada Yahudi ve Hristiyanlardır. Cenab-ı Hak bizi onlar gibi olmaktan men etmektedir. Diyor ki onlar paramparça oldular. Paramparça olmasının sevini Haberi bir cümle ile izah ediyor. Niye? Nasıl paramparça oldular? Allah'ın ayetleri beynatı geldikten sonra ihtilaf ettiler. İhtilafın neticesi olarak da arada ne yaptılar? gruptlar haline geldiler. Paramparça oldular. Bu ayet-i kerimeyi destekleyen ve onların daha önce ihtilaf paramparça gruplar haline olduğunu bildiren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir rivayet gelmiştir. Ali Auf İbn Malik قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم iftaraqatil yehud ala ihda ve 71 firqatan Ali İbn Malik diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular yetmiş bir fırka ayrıldılar tevahidetun fil cenneti ve 70 fil nar Bunlardan bir tanesi cennettedir yetmişi ise cehennemdedir وَاَفْتَرَقَةِ النَّصَارَ عَلَى سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ <gülüyor> فِرْقَةً Hıristiyanlar ise yetmiş iki fırka ayrılmıştır. فَاِحْدَا وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فِي الْنَّارِ وَوَحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ Bunlardan yetmiş biri cehennemliktir. Bir tanesi cennettedir buyurmuştur. Bu İbethi i̇bn Mace, Ebu Davud ve diğerleri sahibi senete tahcüt etmişlerdir. Bu ayeti kerimeden ve bu hadis-i şeriften anlaşıldığı üzere daha önce Yahudiler ve Hıristiyanlar dinlerinde kurtlar haline gelmiş paramparça olmuşlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde gelecek olan inşallah rivayette bu ümmetin de bu şekilde parçalacağını 70 kuvey ayrılacağını haber verecektir. Bunu inşallah vaktimizin yerisinde göreceğiz. Dinlerinde fırkalaşan müşriklere benzmekten de bu immet yasaklanmıştı. Qalat Allah, iste'id bil lah, la tekunu min al-mushrikin, min al-ladin farqu dinum, wa kano shi'a kullu hizb biman deyim farigul. Müşrikler gibi olmayınız. O müşriklerden ki onlar dinlerinde fırkalar haline geldi. Dinlerinde parçalandılar. Ve fırkalar haline geldiler. Ve her fırka kendilerinde olan hakla iftihar etti. Kendilerinde olan hakla doğrulukla iddialarıyla iftihar ettiler. Ve kendileri, kendileri ferahlandılar. Bu ayet Rum os birinci ve os ikinci ayet Bu ayet ışığında Cenab-ı Hak ihtilafın semeresi olan tefrikayı da daha önce Hristiyanlar Yahudi ve Hristiyanların ve aynı şekilde Müşriklerin bu hale geldiğini bize bildirmekte ve bizi onlar gibi olmaktan sakındırmaktadır. Peki Cenab-ı Hak ihtilafı ve tefrikayı neden nehiyetmiş? Vahdeti ve ihtilafı neden emretmiştir? Bunu anlamamız için ihtilafın ve tefrikanın bizlere getirdiği zararları görmemizde fayda vardır. Eğer bunları bilirsek o zaman bu ihtilafın ve tefrikanın yasaklanmasının hikmetini anlamış oluruz. Bu zararları madde halinde görelim. Birinci zarar, Müslümanların sahip oldukları güç ve kuvveti yok eder. Müslümanların sahip oldukları güç ve kuvveti yok eder. Bu da onların hezimete uğramasına sebep olmaktadır. Aynen bugün buna e, körfez hadisesinde şahit olduğumuz gibi. Buna dil olarak da Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Kale Teala, Estaizu billah, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَرِي حُكُمُ Birbirinize çekişmeyiniz. Yoksa dağılırsınız ve kuvvetiniz, yani şevketiniz, gücünüz gider. Başka bir, bir hadis-i şerifte de Nuhman ibn Beşir'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular anne mani bini beşirin anne rasulallahhi sallallahu aleyhi ve sellemal el cemaatu rahmetunwalkat azab cemaat rahmettir yani müslümanların hep beraberlik birlik içinde cemaat olması rahmettir allah'ın rahmetin üzerinde olmasına septir onların paramparça olmaları fırka halinde olmaları ise azaptır nasıl azaptır bunu paramparça olmaları, yani kuvvetten düşmeleri, hezimete uğramaları, uğramaları bu gibi azaplara, düşer olmalara sev olmaktadır. Birbirlerine eziyet olmalara sev olmaktadır. Bu azap kelimesi bu şekilde tefsir edilebilir. Bu rivayeti i̇mam Ahmed Ahmet Müsten'e etmişlerdir. İkinci madde, yani ihtilaf ve tefrikanın zararı. Birbirlerine hakaret etmeye nefretle bakmaya, düşmanla hatta birbirlerini tekfir etmeye sebep olur. Ki bugün maalesef İslami cemaatlerde bu görülmektedir. Ne yapıyorlar? Birbirlerini, birbirlerini te tekfir etmektedirler. Evet. Demek ki birinci maddede burada bazı Arap kardeşlerimiz de var. O maddeyi Arapça söyleyelim. Edrarul ihtilaf ve tefrika ve fiha edrar emme edrarul avval tusebbib tusebbib fi zihab kuvve ve şevketel muslimin alleti tusebbil hezimete lahum İkincisi ise birbirlene karşı hakaret etmeye, nefret etmeye, düşmanlığa hatta tekfir etmeye sebep olur. Wa tusabbib bainahum hatta yusayyir hadhih umur ila tekfir bainahum kema kema huwa el Üçüncüsü ise kafir topluluklar aslında Müslümanların zayı olmasına sebep olur. Emel emru salih. min zarar ihtilaf el muslimin tsebep diyea' el muslimin baina awsati el muctamaat el kafira. 4. sebep ise müslümanların lokma lokma yemek için hazır bekleyen Yahudilerin ve diğerlerin onları yok etme hedeflerini gerçekleştirir. Vel emr-u rabi tuhakkik ehdaf el-suhyuniyye li-ekli el-muslimine lokmaten ba'da Beşinci madde ise İslam'ın bir nizamın ikamesine fırkacılık en büyük maniyalardan birisidir. El-ihtilâ ve fırkâ huvel ve iqameti devletin islamiye şimdi ise ihtilaf ve tefrikanın ana sebeplerini görelim ve alan nara esbap hâzihli birincisi cehalet el-awwal el-cehale İkincisi, camidane taassub. Ve sâni, taassubul camid. Bu da iki kısma iler. Mezhepler arasındaki taassub. Ve hâda taassubul camid, yen qasim ilâ kısmeyin. El-evvel, -ta taassubul mezhebi. Ve sâni, taassubul -e cemaatli ahzabihim. İkincisi ise, cemaat ve hizipler arasındaki taassup ve şu tabirler kullanmaktadır. Onların kitapları bizim kitapları, onların imamı bizim imamımız, onların mezhebi bizim mezhenimiz. Onların cemaati bizim cemaatimiz gibi düşüncesiz sözler söylenmeye başlanır. Yuqalu beynehum imamuhum ve imamuna, kutubuhum ve kutubuna o cemaatuhum ve cemaatuna. Bir de bu fırka haline gelen cemaatlerde bir de birbirlerinin baştaki olan şahıslara biat etme hastalığı. Yani biat edilen şahsın ta ki kendi cemaatında dönen bazı pürüz hataları gördüğünde biat sebebiyle kaçmasın, kaçmasın diye cemaatı terk etmesin diye onları o, o cemaatin emrine biat etmeye ne yapıyorlar? Onları teşvik ediyorlar. Ve belki de bazen zorluyorlar. Eğer biat etmezsen, sen biat üzerine ölürsün gibi tehditlerde, manevi tehditlerde bulunuyorlar. Ve her fırka kendisini hakta olduğunu iddia ediyor. O kullu hadhi'l fırat يقولون بأنهم على حق وعلى الكتاب ...ma'anne-i itikadatuhum muhterife ve mefahimuhum mütebâyine ve efkâruhum mütebâide. Halbuki aralarındaki itikadi meseleler muhterif oldukları halde, anlayışları değişik olduğu halde, fikirleri farklı oldukları halde, hepsi kendisinin hakta olduklarını, kitap sünnette olduklarını ne yapmaktadırlar, iddia etmektedirler... Ve hatlarında Cenab-ı Hakk'ın şu ayet-i kerimesi gerçekleşmektedir. Kâle Teâlâ Fetekatta'u emrahum beynehum zubura Ve aralarında yani dinlerinde paramparça oldular. Burada zubur kelimesini İbni Kayyım Rahimullah şöyle tepsi etmektedir. Eyl kutub Enne kulle fırkatin falanu kutuban akhadhu biha wa huwa ala yani her taife kendine ait kitaplar yazdılar ve bu kitaptaki olan bilgeleri aldılar ve onunla amel ettiler ve insanlar ona çağırdılar diğer kitaplardan istifadeyi bıraktılar çünkü o kitap başka cemaata başka firka aittir ve hepsinde bu hükumulmuştur. Kullu hizbin bi maledeyn farihun ve her grupta kendisinde olan bilgiyle, kitaplarıyla, imamlarıyla ne yapmıştır? İftar etmiştir. Haklarında bu ayet içerime gerçekleşmiştir. Müminun suresi ayet 53. Üçüncü üçüncü şey ise, şey ise Emmes sabu salis kuvvet ananiyet ve itiba Enaniyet ve hevaya tabi olma, makam ve mansıbını zayi olmak korkusu Müslümanların birleşmesine mani olmaktadır. En büyük mani burada cemaat liderleri kendinde olan enaniyet sebebiyle ne yapmaktadırlar? Buna mani olmaktadırlar. Böylelikle üzerlerinde büyük ve korkunç sorumluluklar taşınmakta Bunun içindir ki alimlerden muasır alimlerden birisi şöyle demiştir: "Kale ahdül ʿulama'l muasirur. بعد ما سمعنا هذه الأسباب التي سابت المخالفة بين المسلمين قال اتفقوا على أن لا يتفقوا. Yani Müslümanlar birleşmemeye ittifak ettiler. İttifak etmemeye ittifak ettiler. Evet. Peki bunların müşkilatları var. E bu, bu müşkilatın hal çaresi ve keyfeti vardır. Bunlar e, dersin ikinci bölümü teşkil etmektedir. Bu bu bahsimizi inşallah teala kalan kısmını daha sonraya bırakmak. Bunu daha tavsatlı şekilde açıklamak istiyorum. Çünkü şu an e, aramızda bir misafirimiz, bir şeyhimiz var. i̇nşallah Teala bize kısa bir konuşma yapacaktır. Bu dersin böylelikle kısa olmasını iktiza edildi. İnşallah o şeyha şu teklifimiz olsun. Bu müşkilatın hal ve çaresini ve keyfetlerini bize anlatsın. Böylelikle bu mevzu yarım kalmış olmaz inşallah-u Teala. Bu kadarla iktifa edelim. Ve son davadanın, Alhamdulillah Rabbil Alemi. Hadi nampadhu ve nastaeynu ve nastağfiru ve nagozu bilahe min shurur anfusina ve min syyaat amalina. Men yehdi Allah ve men إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك bu mevzuyu seçmemin üç tane sebebini tükettim. daha sonra Cenab-ı Hakk'ın birçok ayet Nasıl? ne yettiğini anlattık. <gülüyor> Ve evet. ...gördük... ...tefrikanın getirdiği zararları... ...maddeler halinde... ...gördük... ...bunları yeniden zikretmeye gerek yok... ...ancak başlık olarak söyleyebiliriz... ...birincisi Müslümanların sahip oldukları güç ve kuvveti... ...yok eder, bu da onların hezimete uğramasına... sebep olur, bugün olduğu gibi iki birbirlerine haset e, hakaret etmeye birbirlerine nefret etmeye düşmanlığa hatta birbirlerini tekfir etmeye kadar götürür üçüncüsü kafir toplulukları arasında Müslümanların zayi olmasına sebep olur haseten biz Avrupa'da yaşayan insanlarız bu kafir topluluklar arasında Müslümanların zayi olmasına sebep olur İhtilaf ve tefrika. Dördüncüsü, Müslümanların lokma lokma yemek için hazır bekleyen Yahudilerin ve diğerlerin onları yok etme hedeflerini ne yapar? Gerçekleştirir. Beşinci zarar ise, İslam'ın bir nizamın ikamesine fırkacılık en büyük manialardan sebeplerden biridir. Ve bu zararları zikreddikten sonra ihtilaf ve tifrikanın ana sebeplerini söyledik. Bunların cehalet ve camidar mezhepler arasındaki taassu, bir de cemaat. Mesela şu tabir kullanmakta, onların kitapları, bizim kitaplarımız, onların imamları, bizim imamlarımız, onların mezhebi, bizim mezhebimiz. Onların cemaati bizim cemaatımız gibi düşüncesiz e, sözler huzur etmektedir. Aynı şekilde cemaatlardaki fertler cemaatlerde görülüp hatalara, aküzlere binaen cemaatten ayrılmasın, kaçmasın diye onları e, biat etmek, biat ettirmekle bağlama düşüncesi de tamamen yanlış bir düşüncedir. düşüncedir. Biat ancak Müslümanların halifesine olur bugün halip olmadığına göre biatta yoktur. Fakat hilafetin yokluğundan bütün Müslümanlar bugün nedir? Sorumludur ve günahkardır. Ve her fırkanın kendisini hakta olduğunu iddia ettiğini gördük. Ve üçüncü ben, ben, ben, ben, ben, ben. ve hevaya arzulara tabi olma olduğunu gördük makam ve mansızı zayi olmak korkusu. Bunu görmüş olduk. Bugün Müslümanlar öyle bir yani fırkacılığa ayrılmıştır ki cemaat cemaat içinde cemaatler olmuştur. Mesela Süleymancılar gibi, Nurcular gibi, tarikatçılar gibi veya eee particiler gibi bir sürü cemaatler var. Ve hatta bu cemaatler içinde cemaatler meydana gelmiş. Biz bir tarikatçıları yüzlerce cemaat haline çıkarabiliriz. Nurcular da aynı şekilde birkaç cemaata bölünmüştür. Partiyle hizmet edenler de aynı şekilde. Yani cemaatler içinde cemaatler hale gelmiştir. O kadar yani Müslümanlar bölünmüştür ki ve o kadar şeyler sebep olmuştur ki hatta bugün muhasır alimlerden bir tanesi şu sözü kullanmıştır ittifak ku alaette ku bakınız bu tabir çok önemli onlar yani müslümanlar ittifak etmemeye ittifak ettiler yani ittifak etmemeye anlaştılar öyle bir anlaşma var ki kimse birbiriyle ittifak etmek istemiyor evet Tabi bu müşkilatın çözülmesi gerekir. Her gün bu müşkilat Müslümanla, Müslüman topluluklar arasında bir sürü yaralara e, sebep olmakta ve dertler açmaktadır. Bu böyle gitmeyecektir. Muhakkak ki muhafaket ve zafer e, Müslümanların olacak ve hakimiyet Cenab-ı Hakk'ın olacaktır. Müslümanlar bu ihtilaflardan ve parça parça olmasından sorumludurlar. Her Müslümanın bu ihtilafların, bu ihtilaf, bu ihtilaf ve tefrikan müşkilatının hal ve çaresini düşünmesi düşünmeni ve birleşme keyfiyetini araştırmalı ve çeşitli buna e, yardımcı olacak fikirler sunmalı. Bu her Müslümanın bir vazifesidir. Ben size burada ancak benim düşünebildiğim, tasavvur edebildiğim ve yaptığım araştırma neticesinde bazı hal çareler getirdim. Bunları buraya inşallah aktaracağım. Bu hal çareler Müslümanların birleşmesiyle belki ışık olabilir, belki ilk adım atılmış da olabilir. Fikir olarak tabi, tatvikat olarak değil. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor Kale Teala Estaizu Billah Ve inne hâzihi ummetukum ummeten vâhide ki bu ümmet yani İslam ümmeti bir ümmettir. İslam ümmeti bir ümmettir. Rabbimiz bir. Kitabımız bir. Dinimiz bir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Birdir. Fakat bu birlikler içinde bir olmamıza rağmen insanların itikatları muhtelif, anlayışları değişik, fikirleri farklı. İşte bütün bunların bir noktada birleşmesi gerekiyor. Madem bir ümmettir, mercii de birdir, ibadet etmiş olduğu ...Rabbi de bir... ...tabi olmuş olduğu peygamber de birdir... ...dayanmış olduğu... ...kitap da birdir... ...mensup olmuş olduğu din de birdir... ...bu birler içinde... ...Müslümanların bir olması gerekir... <Sessizlik> ...ve sizi Rabbiniz de... ...benim diyor Cenab-ı Hak... ...ve benden korkunuz... ...bu ayet-i kerime... Müminin suresinin... ...52. ayet-i bu demek ki ümmetinin bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin bir olduğunu Cenab-ı Hak burada işaret etmekte ve parmak basmaktadır. Ve bizi bu birliğe bir bakıma teşvik etmektedir. Abdullah İbni Amar, Allah kendisine razı olsun, şöyle buyurmuşlardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den A Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykum bil cema'a Size cemaat gereklidir. Size cemaatı tavsiye ederim. Fe inne şeytane me'al vahidi. Çünkü şeytan bir kişiyle beraberdir. Şeytan bir kişiyledir. Yani bir insan fert olarak tek başına Müslümanlığı yaşamaya kalksa muhakkak ki onun ikincisi şeytan olacaktır. Evet. وَهُوَ مَعَ الْاِسْنَيْنِ abad. Fakat o şeytan iki kişiden daha uzaktır. Ne zaman ki Müslüman tek yaşamayı bırakır ve ikinci bir kişiyle dinde kardeş olur, ona bağrına basar, o zaman ona karşı şeytanın hilesi, desiseleri, vesveseleri ister istemez ne olacaktır? Daha da uzak olacaktır. Niye? Çünkü o Müslüman yanına bir kardeş bulmakla güçlendi. Kuvvet kazandı. Kendine bir destek buldu. Şeytan ondan daha da uzak oldu. Bu rivayeti hakim. tahrij etmişlerdir. Evet. Şimdi çare unsurlarına geçelim. Bu sadece e, önce bir Kur'an Kerim'in bize bir işareti, bir adımı, bu ümmetin bir ümmet olduğu, evet. Ve bizi bir olmaya teşvik edildiği. Peki bu bir olmaya davet ışığında bu çare, çare unsurlar nelerdir? Yani bir olmaya. Bir, ihtilaf ve çekişme halinde bunlar çareyan ilaçlar, tedavi yolları. İhtilaf ve çekişme halinde asla dönme. Onda birleşme. Şimdi bazı cemaatlerin çeşitli çağrılarda bulunduğunu görürsünüz. Der ki mesela birisi falan partide birleşelim. Diğeri falan cemaatte birleşelim. Diğeri falan fırkada birleşelim. Bu aslında düşünen bir mümin için bu birleşme değildir. Anlayan bir mümin için bu birleşme değildir. Niye? Çünkü seni kendi cemaatında birleşmeye davet ediyor. Halbuki kendi cemaati asıl değil ki. O zaman bu birleşme değil, ittifak değil, bu iltihafttır bunladır. Yani ona katılmaya davet ediyor birleşmeye değil. Birleşmeye gelince bütün Müslümanların hiç birleri ne kendi cemaatine ne de onun cemaatine dahil etmemek sizin aslında bütün Müslümanları birleşmeye dahil etmelidir. Bu birleşme buna denir. Evet. Demek ki ihtilaf ve çekişme halinde asla dönme. Onda birleşme. Peki bu asıl nedir? Evet. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde <gülüyor> Estaizu Billah Fein tenaze'tüm fi şeyin <gülüyor> ferudduhu Allahi ve rasul Eğer dini bir konuda çekişirseniz İhtilafa düşerseniz Allah'a ve O'nun Resulüne bu çekiştiğiniz şeyi havale ediniz buyuruyor. Ona müracaatta bulunuz. اِنْ <gülüyor> كُنْتُمْ <gülüyor> تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eğer gerçekten siz Allah'a ve ahiret güne iman ediyorsanız, gerçekten samimi iseniz kalben vicdanen, fikren samimi iseniz o çekiştiğiniz meseleyi Allah'ın, Allah'a ve O'nun Resul'a ne yapınız? Havale ediniz. Hayrun <gülüyor> خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْو۪يلًا Bu, sizin için daha hayırlı ve netice bakımdan daha güzeldir. Evet. Bu ayet-i kerime, Lisa suresinin 29. ayet-i kerimesidir. قَالَ <gülüyor> Alimler diyorlar ki, burada Cenab-ı Hakk'ın ayetinde Allah'a ve O'nu Resulüne havale ediniz. Bundan kasıt nedir? Evet. manahu iler kitap ve sünne. Allah'a havale edinizden maksat yani Allah'ın kitabına havale ediniz. Resulüne havale edinizden maksat yani O'nun sünnetine havale ediniz. Çünkü biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme havale etme ancak onun sünnetine havale etmeyle olur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta yok ki ona havale edelim. Ancak onun bize emanet olarak bıraktığı şeylere çekiştiğimiz, lizada bulunduğumuz şeyi havale edeceğiz. Ta ki hayırlı bir netice çıkarmış olabilelim. Evet. Bu ayeti kerimeyi destekleyen Kur'an-ı Kerim'de bu ayeti kerimeyi destekleyen bir hadis-i şerif var. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet kerimeyi destekleyen meşhur bir hadis-i şerif vardır. An İrbâd ibn i Sâriye anh. <gülüyor> İrbâd meşhur sahabelerden birisidir. Sünnete temessük eden, bağlı kalan. Sünneti e, şiddetle seven ve ona dair eden bir sahabedir. Allah kendisine razı olsun. Kal. Salla bina Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme zâte yûmin sımme akbele aleyna bi vajhi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bir gün namaz kıldırdı ve namazdan sonra bize doğru ne yaptı? Yüzünü çevirdi. Bize doğru döndü. Fe va'azana mev'izaten beliğah zarifet minhal uyyun ve vacilet minhal kulûb Bizlere çok beliğ öz belagatlı manalı bir vaaz vesiatta bulundu. Bu vaazlar sıhatından dolayı gözlerden yaşlar aktı. Gözlerimizde yaşlar aktı ve kalplerimiz ürperdi, korktu. Qaale raculun Ya Resulallah. Orada bulunan fertlerden bir tanesi dedi ki ya Allah Resulü, "Keenne hazihi mevizetun vudd'a ya Resulallah." Sanki bu senin bize vasına siyatun, veda edici bir vasına Yani artık sen bizden gidiyorsun ki bize böyle vasına siyatta buluyorsun, tavsiyede bulmuyorsun. Sever <gülüyor> de, <gülüyor> taahhud bize neyde, hangi şeyde vasiyette bulunursun, ne ile tahhüt edersin, neye bağlanmamızı istersin? Hani biliyorsunuz bir insan ölüm döşeğine yattığı zaman son dakikalarına dakikalarını yaşarken etrafına akrabaları, yakınları toplanır. Biliyorsunuz. Ve ondan sonra artık herkes onun sözlerini dinlemek için kulağını açar. En son sözleri, vasiyetleri nedir? Dikkatla, pürle dinlenir. Ta ki o insanın, çaresiz kalan o insanın, ölecek olan insanın, o en yakın insanın, en son vasiyetlerini yerine getiresin diye herkes ne yapar? Tür dikkatle onu dinlemeye çalışır. En son vasiyetlerin. <gülüyor> Bu sahabe de böyle bir tesir altına girerek ya Resulallah bize en son vasiyeti nedir? de bulursun bize? Kal. Useykum bi takvallahi ve istim'i ve taa. Size Allah'tan korkmayı Eğer başınızda bulunan bir insan Habeşli bir köle olsa bile. Habeşli bir köle. Siyahi bir köle. Müslüman onu başa getirmiş. Yani sizin e, onun cinsiyetine değer vermediğiniz siyah olan bir köle bile başınızda olsa Allah'tan korkmanızı ona hakkında işitmeniz ve itaat etmenizi tavsiye ederim. Bir rivayette ise وَاِنْ تَأَمَّرَ aleikum عَبْدُ الْحَابَشِ Eğer başınıza Habeşli bir köle emir olursa tabiri vardır. <gülüyor> Fe innehu mek? Tadî <gülüyor> tabir gelmiştir. Çünkü Bakınız buraya çok dikkat ediniz. Kim ki benden sonra yaşarsa Yani ben ölür <gülüyor> Yaşarsa Feseyara istilafen Kesiran Bir sürü ihtilaflar görecektir. Bir sürü anlaşmazlıklar çekişmeler, ihtilaflar görecektir. Evet. Buraya kadar ayet-i kerimeyle beraberiz. Ayet-i kerime de diyordu ki eğer aranızda çekişirseniz, ihtilafa düşerseniz Allah'ın kitabına ve Peygamber'in sünnetine havale ediniz. Bakınız şimdi hadise. Fe aleykum bi sünneti ve sünnet-ül hulefâ-râşidîn-i mehdiyîn. İşte o zaman ihtilafların çoğaldığı bir devirde sizlere benim sünnetimi ve raşit olan hidayeti erdirici halifelerin sünnetine yapışmanızı yapışmanızı evet yapışmanızı tavsiye ederim. Evet. Burada halifelerden kasıt Ebubekir, Ömer, Osman, Ali Radiyallahu anhum ecma'in. Allah bu büyük insanlardan razı olsun. Evet. Bunların benim ve bunların sünnetine bu Raşid halifelerin sünnetine yapışmanız size sizi tavsiye ederim. Temesseku biha bunlara sımsıkı ne yaparız sardınız. Evet. Ve addu aleyha bin nevaciz. Ve addu aleyha bin nevaciz. Evet. Bunlara sımsıkı dişlerinizle ne yapınız? Sarılınız. Burada bir tabir vardır. Bakınız. Şimdi burada hadiste nevaciz tabiri gelmiştir. Nevaciz Arapçada insanın veyahut hayvanın arka dişleridir. Arka dişleridir. Köylerde ata veya merkebe planlar bilirler. At veya merkebi istikamet ona verme, vermek için ağzında bir gem bulunur ve o gem ne, yapı, ne yapılır o o gemi o o yani atı veya o merkebi güden şahıs ona yön vermek için ne yapar ya sağ tarafı ya da e, geme bağlı olan ipi veya meşinden olan bu bu yani bağlantıyı ya sağ tarafı ya da sol tarafı çeker. O da o gemi sımsıkıca tutar. Arka dişler onu salmaz. Evet. Ön dişler buna müsait değildir. Ön dişler de çektiğin an dişlerin çıkma çıkması musaittir. Çıkabilir. Fakat arka dişler salam olduğundan dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada belir bir ifade. Arapça'da buna istihara denilir. Kullanmıştır. Yani siz bu e, dişlerinizle yani ne yapınız? Orada sıkı sallınız. Bir şey dişlerinize sım sıkı senetle ne yapmışlardır? takir etmişlerdir. Evet. Burada demek ki birinci aslı saydık. O da Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine bu asla dönme ve bu da ittifak etmedir. Yalnız bu asla dönüş, kitap sünneti avdet birkaç tane unsuru içerir, içine alır. Üç tane unsuru içine alır. Üç tane ensası. Evet. Kitap sünneti avdet nasıl olacaktır? Evet, bir taassup ve hevadan uzak, sahi olan ilmi öğrenme. Yani herhangi bir taassuba veya arzuya hevese nefsin arzularına bağlanmadan, makam masum düşünmeden, taassup düşünmeden, sahi olan bir ilmi doğru olan bir ilmi öğrenmek. Bu ilmin menbaı bu ilmin de kaynağı kitap ve sünnetin. Sünnettir. Evet. Bu ilmin kaynağı kitap ve sünnettir. Onu öğrenmeye yardımcı olan ilimleri de öğrenmek şartıyla. Yani kitap sünneti anlamak için kitap sünneti öğrenmeye yardımcı olan ilimleri öğrenmek. Bu evet ister itikadi konularda olsun, inanç konularda olsun veya isterse de ameli konuyla meselelerde olsun. Değişmez. Evet. Tabi bunu bunun faydası bu unsurun faydası cehaleti en azından asgarıya indirme. Cehaleti en azından azlığa indirmek içindir. Az önce vahdete, birliğe mali olan birini sevap cehalet idi. İlimle Sahih olan ilimle bunu asgari en azından indirmek. Evet. Vahdete mali olan bu cehaleti asgari indirmek. Evet. Tabii bu e, ilmi öğrenmek için biz ne yaparız? Bunu alimler vasıtasıyla, sayı olan ilme sahip olan alimler vasıtasıyla öğreniriz ve onları onları yardımcı olarak kabul ederiz. Onlardan istifa ederiz. B veya iki ne derseniz deyin. Fikir hürriyeti. Bakınız. Fikir hürriyeti çok önemlidir. Yalnız bunu mutlak olarak anlamayınız. Fikir hürriyetini mutlak olarak anlamayınız. Buradaki fikir hürriyetinden kasıt sahi olan ilimle kayıtlıdır. Fikir hürriyeti doğru olan ilimle kayıtlıdır. Yani kitap sünnet ilmiyle kayıtlıdır. Başka bir deyişle sahi olan delile bakmadan Sahi olan delile bakmadan, görgüsüz, ilimsiz olarak birisini taklit etmek için, birisini peşine düşmek için onun tesirine ne yapar? Kapılmaz. Onun tesirine kapılmaz. Yoksa bu adam nedir? Bunda fikir hürriyeti yoktur. Fikir hürriyeti olacak, bunun yanında kitap, sünnet ilmi olacak, bununla kayıtlı ve Birisini taklit etmek için, birisle ne yapıp bu yönden tesirlenmez. Ancak doğru olan ilimde istifade edebilir. Bunun özüyle alakalı cenab Hak, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Kul herhî sebîli ey Habibim onlara de işte benim dost doğru yolum budur. Hani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Mesud'un cümayetinde bir çizgi çiziyor. Evet. İşte o çizgi yol odur. İşte benim yolum budur. Ed'u ilallah ala basiretin. Ben bu yola, yani bu yol için ne yaparım? İnsanları Allah'a çağırırım. Bu yola tabi için. Ne üzerine? Ala basiretin. Görgü ilim üzerine taklidi olarak değil cahilane birisinden tesirlenmek suretiyle değil suretiyle değil basiret bilgi üzerine ene <gülüyor> kendimi ve menittabi'i kendimi ve bana tabulanları bu Allah'ın yoluna ne yaparım çağırırım evet bu ayet kelime-i husus suresinin 108. 108. ayetidir evet işte taassup ancak bu şekilde gelebilir Tasup fikrin neydir? Körelmesidir. Tasup fikrin körelmesidir. Zihnin düşüncesiz hale gelmesidir. Fikir hürriyetinin yok olması demektir. Fikir hürriyetinin yok olması demektir. Evet. Tasup ancak bu şekilde ön, önlenebilir. Fikir hürriyetinin hakim olmasıyla. C veyahut üçüncü e, unsur zayıf delili bırakıp en kuvvetli olara teslim olmak. Zayıf olan delili bırakıp en kuvvetli olana teslim olmak. Yani en sahih ve en maslahata uygun olan delile, münasip olan delile teslim olmak. Bu da yolu ile olur. Yani delilleri karşılaştırmak suretiyle olur. Başka bir tabirle, racih olanı alıp, yani tercih edilen görüşü alıp, tercih olunmayan Görüşü bırakmak. Bu da ilim eğlene sormakla onun da insaflıca ilimle cevap vermesiyle olur. İnsaflıca hiçbir kimsenin tesisine katmadan insaflıca cevap vermesiyle bu olabilir. İşte kitap sünnet aslına dönüş bu üç maddeyle olabilir. Taassut ve hevadan uzak bir ilmi öğrenmek fikir hürriyetine kitap sünnet ışığında sahip olmak Üç, zayıf deli bırakıp en kuvvetli, en sahih ve en münasip olana teslim olmak. Evet. İkinci madde. Dinde yenilikten ve bidattan kaçınmak. Bugün cemaatlerde bu bidat hakim olduğu için bu defa sende bu bidatı görmüyor, yerinde bir sünneti görüyor, bu defa arada bir ihtilaf çıkıyor, zıplık. Evet. Ya sünnet hakim olacak ya da bidat hakim olacak üçüncüsü yok dinde yenilikten ve bid'attan kaçınmak çünkü kitap ve sünnetten uzaklaştıran en büyük unsur bid'attır kitap sünnetten uzaklaştıran en büyük unsur bid'attır bu muzda rivayeti görelim an Ebu Hureyre'te an sallallahu aleyhi ve selleme kal Ebu Hureyre Allah kendisine razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular Feyle hal'l hadisi kelamullah. Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kelamıdır, Allah'ın sözüdür. Ve hayral haddi hadiy Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yolların da en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ve şerrü'l umuri muhdesatuha. Dinde işlerin en kötüsü ne nedir? Dinde yapılan yeniliklerdir. Ve kullu muhdesetin bid'a. Ve her yenilik dinde bir bid'attır. Ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalâletin finnâr. Evet. Ve her bid'atta sapıklıktır, ve her sapıklıkta cehennemliktir, buyururlar Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem. Bu rivayeti, Müslim ve Mesehi, takirç etmişlerdir. Hz. Ayşe Validemiz, radıyallahu anh'a, onun rivayetinde ise, an Aişe radıyallahu anh'a, kal, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Men ehdefe si emrina hâza mâ leyse Kim ki benim emrimde yani sünnetinde olmayan bir şeyi ihdas ederse, bir yayını getirirse fe O nedir? Reddedilmiştir. Ey merdudunu ala sahibi. Kişiye ret olunur. yüzle çarpılır. Bu rivayet Müslüm rivayetmiştir. Muhterem kardeşlerim, bu iki rivayetken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şiddetle bizlerin e, yeni çeşitli dinde yapılan yeğliklerden, din adına yapılan yeğliklerden ve bid'atlardan kaçınmamızı istemektedir ve bize tavsiyede bulunmaktadır. En hayırlı yolun kendisinin, o kendi yolunun olduğunu bize hatırlatmakta. Böylelikle e, bid'atın, beyinliğin sünnetten ve kitap ve sünnetten uzaklaştıran en büyük unsur olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Evet. Üçüncü madde yani bizi birleştirici olan üçüncü madde birincisi kitap söğüde dönmek. Bu cemaatlerle anlaşılacak olan maddeler. Kitap söğüde dönmek. İki, bu kitap söğüde dönme üç madde halinde olur. İkincisi dinde yenilikten ve vidattan kaçınmak. Üçüncüsü çok soru sormaktan kaçınmak evet çok soru sormaktan kaçınmak genellikle bu sorular iki dalda vokulmaktadır dikkat edin insanların sormuş oldukları bu sorular iki dalda vokulmaktadır birincisi fruta fıkıhta çok sorularla faraziyeler meydana getirmek olmamış şeylerin hükmünü sormak Bakınız. bazı mezheplerde bu çoktur olmamış mesela adam geliyor soruyor diyor ki imam veya alime işte ben falan yere gidersen şöyle yaparsan böyle dersen şu şekilde hareket edersen bu hükmü ne olur böyle soru soruyor bu nedir bu vakı olmuş mudur hayır olmamıştır bu farzedidir halbuki hadislerde bu gibi sorular şeylerin sorulan sormak ne edilmiştir yani bu kabul şeyler hakkında hükmünü sormak ne edilmiştir alimlere bu gibi sorular sonra kimseler geldiğinde alimler demişlerdir ki bu vuku buldu mu birisi ona radıyallahu geliyor. Hayır. Önce vuku bulsun ondan sonra gel sor. Bugün öyle son kitapları vardır ki faraziyelerle doldur. Asırlarca bu kitaplarda bunlar bulunmuş ve bu kitaplarda yazılmış durmuştur ve hiç bunlar kat'i sürede tarihte de vuku bulmuş ne bir şey olmuştur. Öyle sadece faraziyeler durmuştur. Demek ki birincisi fuzuri sorulardan kaçınmak. Fıkıh konularda. Bu bir. İkincisi ise ikinci daha hani başka bir dalda çok soru soruluyor. Bir de kelam ilminden. Yani usulde, itikatta şüphe getiren şeyleri e, ne yapmak, sormak, sorularla çoğaltmak. Bunlar ne yapar? Cidale, cidale mücadeleye, sapıklığa ve en sonunda kişinin helakına sebep olur. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sayı bir hadiste şeytan size öyle sorular sorar ki bunu kim yarattı, şunu kim yarattı, bunu kim yarattı, en sona der ki Allah'ı kim yarattı. O zaman deyiniz ki amen tu billah, Allah'a iman etti. İşte bu kelam ilmi akli bir ilme değer olduğundan dolayı ne, yapar, ne yaparlar? Bir sürü ilahiyat konusunda, Allah hakkında sıfatlar konusunda bir sürü sorular getirirler ve onların sabahlara kadar münakaşasını yaparlar Neticede hiçbir şey çıkarmazlar, hayret içinde, şüphe içinde kalırlar ve hiçbir neticeye varmazlar, en sonunda helak olurlar. Allah muhafaza buyursun. Çok soru sormaktan, bu gibi sorudan kaçınmak, bu üçüncü tedavi. Bu mevzuda önemli rivayetler gelmiştir. Biri iki tanesini görelim. An Ebi Hureyre'e radıyallahu anh, An sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ebu Hureyre, Allah kendisine razı olsun buyurlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurdular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor: "Da'unî mâ teraktukum." Bakınız. "Da'unî mâ teraktukum." Sizi bıraktığım şey üzerine bıraktığım, size emanet olarak göstermiş olduğum şey üzerine ne yapınız buluruz. Beni bırakınız. He? Size ne öğrettiysem onun üzerine kalın. İnne mâ ehleke men kâne kesrete sualihim ve ihtilafihim ala Daha öncekiler daha önceki ümmetlerin helak sebebi, yok olmaz sebepleri çok soru sormalarından ve peygamberlerin peygamberleri hakkında, peygamberlerin üzerine onların getirdiği dinler üzerine bir sürü ihtilaf çıkarmakları yüzünden helak olmuşlardır. Bakınız. Çok soru sormak çok soru sormak sormaktan İstilas ortaya çıkıyor ve neticede tefrika, tefrikadan sonra helak olma Diğer hümmetler bu şekilde helak oldular. Fe izâ ne an şeyin, eğer ben size bir şeyden nehyediyorsam, nehyettiysem, ne <gülüyor> ondan kaçınınız. Ve <gülüyor> ondan emertukum bi emrin fe etû bihim eğer bir şeyle de size emrettiysem onu gücünüz yettiği kadar Yapmaya çalışın, getirmeye çalışın. Evet. Bu rivayet Bukhari Müslüme rivayetidir. Muhterem kardeşlerim, bu rivayet bizlere ihtilafı, tefrik, bizlere çok soru sormanın ihtilafa sebep olduğunu ve bunların daha önce ümmetlerin helak ettiğini bize anlatmakta ve çok soru sormaktan, haseten bunlar fıkhi, faraziyeler meselesinde kelam ilminde, itikat akılcılıkta olduğunu bunlardan çok soru sormaya kişi helaka götürdüğünü ve bizi bundan yasaklamaktadır. Peygamberimiz sallallam. İhtilaflar büyük e, büyüten, ihtilaflara büyüten, cidal yapan, çok soru soran kimse kalbinde hastalık olup kendisini helaka götüren kimsedir. Bakınız. İhtilafları büyüten, habbe-i kubbe yapan, cidal yapan, devam münakaşa yapan, çok soru soran kimse bunun kalbinde hastalık olup kendisini helaka götüren kimsedir. Evet. Bunu teyit eden rivayet şudur. Yani bunun böyle olduğunu bize anlatan rivayet şudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu sözü. Terektukum alel mehacjetil beyda Ben sizi apaçık, bembeyaz bir yol üzerine bıraktım. Leyluha kenehariha. Gecesi Aynen gündüz gibidir. Parlak. Açık. Yol belli. Hiç soru sormaya gerek yok. İşte bu yol sağa mı döner? Bu yol sona mı döner? Bu yol dar mıdır? Geniş midir? Bu sorulara gerek yok. Yol açık ve berrak. Dümdüz. Leyluha kelehariha. Gecesi aynen gündüz gibidir. Evet. Ve ondan sonra diyor ki La yaziğu anha illa halik. Bu yoldan ancak helak olan kimse yan çizer. Peki şimdi size soruyorum. Bir insan nasıl helak olur? Helak hani helak olması esinde yan çizmesi nasıl olur? İşte az önce ifade ettiğim gibi bu yol nasıldır? Ne şekilde de bir sürü sorular sorar. Ondan sonra ...netice anlaşılmaz ihtilaflar çıkar... ...buna gidilir... ...ve kalbinde hastalık bulunan dolayı... ...şüpheler arar... ...kaçamaklar arar... ...ve işte bu insanın en sonunda helak olur... ...evet... ...bu rivayeti... ...sünen kitapları... ...tahir etmişlerdir... ...evet... ...dört... ...bu dördüncü mualece... ...dördüncü tedavi yani ittifakta e, insanların dikkat edecekleri hususlar. Dördüncüsü. Kitap ve sünneti senet-i salihin anlayışına uygun bir şekilde anlamak. Şimdi herkes diyor ki bizler işte kitap sünnetle amel ediyoruz. Biz kitap sünnetin dışında mıyız canım? Kitap sünneti kaynak olarak kabul ediyoruz. Fakat herkes bu kitap sünneti kendi kafasına göre çeşitli yorumlarda bulunuyor, kendi heva ve arşusuna göre anlıyor. Herkes kitap sünneti kendi anlayışına göre anlamaya bırakılsa, bir çare yine olmayacaktır, bulmayacaktır. O zaman şöyle bir kayıt koymamız gerekiyor. Kitap ve sünneti selefin anlayışına uygun bir şekilde anlamak, yani sünnet alimler vasıtasıyla, onların yardımıyla he, bu olacaktır. Çünkü, Selvi Salihin anlayışını, inanç ve düşüncelerini, fıkıh görüşlerini en iyi şekilde sünnet alimleri bilir, eliset er alimleri bilir. Onlardan istifade ederiz. Evet. Bu şekilde bizi, hani kitap süneti, Selvi Salihin anlayışını uygun bir şekilde anlamaya böyle olmamızı isteyen rivayetler var. An Ebu, Ebu Hureyre'te "Kan kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre, Allah razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu ezini buyuruyor. Setefteriku <Sessizlik> ümmeti ala selase ve fırkaten. Ümmetim yetmiş üç fırka inacaktır. Daha önce rivayette görmüştük. Yahudileri yetmiş bir fırka ayırdıklarını, yetmişinin cehennemlik bir tanesinin kurtulduğunu, Hristiyanların yetmiş fırka yanılıp, yetmiş birin cehennemlik, bir tanesinin kurtulduğunu gördük. Şimdi ise ümmetim diyor, yetmiş üç fırka yanacaktır. Yani kollara, gruplara yanacaktır. Kulluhum finnar. <gülüyor> Bütün bu fırkalar cehennemliktir diyor. İlla vahide. Ancak bir tanesi kurtulacaktır. Kıyle ya Resulallah. Değildik ey Allah Resulü. Benhum bu kurtulan kurtulan fırka kimdir? Hangisidir? Fırka inace kimdir? Sınab merak merak ediyor. Galhi <gülüyor> el Bir rivayette o cemaattır. Yani bu benim cemaatimdir. Yani Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat, cemaat. Bu bir rivayetin o diğer bir rivayete ise Ma ana aleyhi ve Bizim için şimdi önemli olan şurası. Ma ana aleyhi ve Yani benim ve ashabımın bulunduğu yol üzere olanlar onlar kurtulan fırkadır o yolda olanlar şimdi bakınız benim ve asham yolunda olan dediği zaman ashab nedir seleb-i salihindir yani öncekiler sahabe sahabeyi gören tabi sahabeyi, göre, sahabeyi göreni gören tebe-i tabi 3 asır biz seleb-i salihindir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim ve ashabımın yolunda olan kimseler kurtulacak o fırka. Demek ki bizi onların anlayışı üzerine olmamızı istiyor. Bütün İslam cemaatlerini bu anlayış üzerine olmaya dair ediyor. Kitap sünneti bu şekilde anlamak için. Onların anladığı şekilde anlamak için. Bu rivayeti İbn-i Ebu Davud Tirmizi ve İbn-i İban sahib-i senetle Şu İmam Malik'in sözüne iyi dikkat edelim kardeşlerim. Kale İmam Malik İmam Malik buyurdular. La يَصْلُحُ أَمْرَ هَذِهِ الْمَّةِ اِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ اَوَّلُهَا Bu ümmetin durumu, işi, kat sürette salah bulmaz, iflah etmez. Ancak bir şekilde salah bulur ve iflah eder, düzelir. O da öncekilerin salah bulduğu, felah bulduğu şeyler. Öncekiler kim? Sahabeler. selebis Evet. Ondan sonra gelen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize bırakmış olduğu emanet konusunda önemli bir rivayet vardır. An Abdullah ibni Abbas'in radıyallahu anh, ben sadece ancak sünnetten birkaç tanesini naklediyorum sünnet kaynaklarından. Bunlar rivayetler çoktur. Evet, Abdullah bin Abbas buyurdular, Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, İnni terektu fikum ma intemessektum bihi felam tadillu. Ben size öyle bir şey bırakıyorum ki eğer bu bıraktığım şeylere e, sımsıkı sarılırsanız kat'i surette sapıtmayacaksınız. Ebeden bak tabiri vardır. Ebediyen sapıtmayacaksınız. Kitabullah ve sünneti. Evet. Kitabullah ve sünnete nebiyihi. Allah'ın kitabı ve nebisinin sünneti. Evet. Bu rivayeti hakim darı kutni ve İmam Malik muhatasında hasen bir senetle takrıc etmişlerdir. Bu rivayetten anlaşıl, anlaşılan durum, yani bizim, bizim mevzumuzla ilgiler konu Allah'ın kitabı ve Nebisinin sünneti. Bırakınız, bakınız. Emanet olarak bu bize bırakılıyor ve sahabeler emanet olarak buna sarılmışlardır. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu senev salihin dediğimiz üç asrı en hayırlı asır olarak yad etmiştir. Ali bin i Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Abla bin Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini bize nakleder. Hayrul kurun karni. Asırların en hayırlısı benim asrımdır. Asırların en hayırlısı benim asrımdır. Yani kendisi ve sahabenin bulunduğu asır. Fümmellezine <gülüyor> yerunehum Ondan sonra gelen asır bu da ikinci nesil oluyor. Yani sahabenin torunları. Sahabenin torunları. Sahabeyi görenler. yeri yenûnehum. Bir de ondan sonra gelenler. Sahabenin, e, sahabeyi görenleri, görenler. Yani üçüncü nesil oluyor. Evet. Bu üç asrı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayırla yâd etmiştir. Ve dünya tarihinde, bakınız. Dünya tarihinde, diller tarihinde en hayırlı, tarihin en hayırlı e, zamanı olarak nitelendirmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu hayırla yad edilen sahabeler, tabi tabi'in, tebe tabi'in, eğer muhterem kardeşlerim, kötü insanlar olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları hayırla yad eder miydi? Allah hiç Kur'an-ı Kerim'de onları met miydi? Etmezdi. Hayırla da yâd etmezdi. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onları hayırla yâd etmesi, Kur'an-ı Kerim'de bunların met edilmesi, bu insanların hakta olduğunu, kitap sünneti en güzel bir şekilde anladıklarını gösterir. Eğer kötü olsalardı, demek ki kitap sünnet onlardan alınmazdı. Hayırla da yâd olunmazdı. İşte onların en hayırlı ümmet olması, Kur'an'ı kendi Cenab-ı Hak buyurdu gibi kuntum hayra ummetin ukricetlin nas. Siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Evet. Böyle olduğuna göre biz eğer felah arıyorsak ıslah arıyorsak bütün bu cemaatlere sesleniyorum Kur'an'ı ve sünneti kendi anlayışımıza göre değil şeyhimizin cemaatin emrinin anlayışına göre değil veya imamın anlayışına göre değil, heva ve hevesimizin anlayışına göre değil, sahabenin, tabinin ve temitabinin, seleb-i salihin, hayırla ya dediler bu ümmetin anlayışına göre anlamaya mecburuz muhterem kardeşlerim. Eğer hakta olmak istiyorsan. Evet. Bu rivayeti hakim, sahç etmiştir. Beşinci muhalece, tedavi unsuru, dinde veya sahip olduğu görüşte Şiddeti ve aşırılığı terk etmesi. Bakınız, bu şiddet ve aşırılık her cemaatte vardır. Şiddet ve aşırılık, katılık, insanların haktan, hak olsa bile, bakınız, hak olsa bile, o hakkı insanlara şiddetle, katılıkla, sertlikle anlatmak isteyen veya birden insanları kıran bir insan, Hak anlattığı şey hak olsa bile insanlar kaçacaktır. O da o da, insan dava usluğunu bilmiyor demektir. Böyle olduğu zaman hiçbir zaman bu cemaatlerin birleşmesi de mümkün değildir. Çünkü her cemaat şiddeti, aşırılığı kullanırsa birleşme mümkün değildir. Aşırılığı terk etmeye mecburuz, şiddeti terk etmeye mecburuz. Yani biz sert olarak yaşamıyoruz, cemaat olarak yaşıyoruz. Cemaat olarak yaşadığımızdan dolayı cemaattaki fertlere musamaha ile bakmamız, onların hatalarını insanlar işlerinde değil, kenarda bir yerde nasihat şeklinde onlara nasihat etmemiz olur. Ama insanlar üzerinde onları nasihat etmek bunun adı nasihat değildir. Bunun adı o insanı ayvını ortaya dökmedir. O insanı yermedir, o insanı tenkit etmedir. Bu aşırılıktır. İnsanın bir hatası yüzünden onu cemaattan aforoz etme. Aynı yani daha önce kiliselerde papazların yaptığı gibi. Papazla karşı gelen bir islemen istediği gibi papaz, velev ki kral olsun onu kiliselerden aforoz ediyordu. Velev ki en müddedir olsun kiliselerden afroz ediyordu. Niye? Papazla karşı geldiği için. İslam'da aforoz mefhumu yoktur. Kimse, hiçbir kimseyi cemaattan aforoz etme hakkı yoktur. Sana sahip değildir. Çünkü bu ümmet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetidir. Evet. Onun içindir ki, biz bir hata yüzünden katiyen kimseyi onu mesela tekfir etme veya fasıklıkla nitelendirmek veya cemaatten değildir çıkarmak, katiyen bu gözde kimseye bakamayız. Hatta dinde aşırı giden insanları gördük. Şiddet gösteren insanları gördük bugün o şiddet ve aşırı gösteren insanlar bugün bizim düşüncemize geldiler aşırılı bıraktılar şiddeti bıraktılar belki şu an bizden daha çok tembel oldular bir zamanlar bir zamanlar televizyona bakan insanları cemaatten çıkaran birisi bugün televizyona haram diyen alnını karıştırırım diyor Aşırılık kişiliğe götürüyor. Düşünebiliyor musunuz? Baştan ifrat, şimse tavanı kusturur terpit. Orta yol yok. Ne başta dediği doğru, ne de sonda dediği doğru. Aşırılık şiddet kişiyi buraya götürür. Size en basit bugün bu, hani dağını günlük olarak kullandığımız yaptığımız bir hadise kısa bir şey nakledeyim. Örnek. Arabaya biniyoruz. İçimizde hızlı şoförler var, yavaş şoförler var. Mesela birisinin arabası 60 litre depo alıyor. Deposu 60 litre alıyor benzin veya mazot. Ben şimdi diyelim 90'la gitsem benim araba 800 kilometre yapacaktır. Yani uzun vadeli gidecektir. Ama yüzlerimi yapsam belki bu neye inecektir? 600 kilometre inecektir. 140 yapsam 500 kilometre inecektir. Depo bitecek. İşte aşırı giden şiddetli giden insanlar bir müddet gider. Birkaç ay gider, birkaç sene sonra gider. Ondan sonra pil biter. Pil bitince artık tamam. En gevşek insan olur. İşte bunun içindir ki İslam dini aşırılığı, şiddeti yasaklamıştır. Bu yüzden. Aşırı katı olmayalım. Şiddetli olmayalım. Evet. Kimseye karşı. Ne bu cemaatte bulunan sertlere, ne de diğer kardeşlerimize. Evet. Diyeceksiniz ki, din aşırılığı ve taşkınlığı şiddeti yasaklamış mıdır? Tabi yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler var. Ya ehlel kitab, la taglu fi Ey kitap ehli, dilinize aşırı gitmeyiniz. Ondan sonra bakınız, rivayetlere bakalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayete diyor ki, Len yuşâded dinle ahadu illa galeve. Hangi insan dinde şiddet gösterirse muhakkak din ona galip gelir. En sonunda din emirlerini yerine getiremez hale gelir. Din ona galip gelir. kendisi düşer. Fakat getiremez artık. E sahabelerden biliyorsunuz. Ablamir-i Maaz oruç meselesinde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem munazara yapıyor. Diyor şöyle oruç tut. Hayır ya daha iyisini yaparım. Şöyle tut. Daha iyisini yaparım. Daha iyisini yaparım. En sonda öyle bir gün geldi ki ah keşke ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatını dinleseydim de bu hale gelmeseydim. Ya Dinde aşırılık, şiddet. Bu böyle. Başka bir rivayette ise, heleken <gülüyor> mutanettiun. Dinde şiddet gösterenler, aşırı gidenler, helak oldu. Üç defa diyor. Helak oldu, helak oldu. Akibeti helak olmadır. Allah vasıra da buyursun. Evet. Kur'an-ı Kerim bu ümmeti ortaya oldukla bahsetmiştir. Ve kezalike cealnâkû ummeten vasata. İşte biz sizi orta bir ümmet kıldık. Ne aşırı, ne, tef ne ifrat, ne de tefret, ne de, de kusurlu, orta. Evet. Ee, biliyorum sabrın sükendi fakat bir iki madde kaldı bitiyor. Evet. Bununla beraber ihtilafın ümmet için rahmet olduğunu kabul etmiyoruz. Yani bizler aşırılığı, şiddeti tenkit ederken her şeye musame ediyoruz manasına gelmez. İnsanların şu an ihtilaf halinde Böyle de yapsan da olur şöyle de yapsan olur Bunlar rahmettir Bu ümmet Muhammed üzerine bir rahmettir İstediğin gibi yap Bu manaya da gelmez Bu manaya da gelmez Evet Bununla beraber ihtilafın için rahmet olduğunu kabul etmiyoruz Evet Mukallitlerin Yani insanları tahküt eden Kimselerin İstidar ettikleri, delil olarak getirdikleri İhtilaf ümmeti rahmetun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme edilen Bu delil olarak getirdikleri bu hadis Dedikleri ümmetimin ihtilafı rahmettir Veyahut ihtilaf e, Ashabi ken nücum Benim e, Veya bir rivayette ise ihtilaf ashabi rahmetun Ashabın ihtilafı rahmettir Veya ashabi ken nücum ashabım, e, yıldızlar gibidir. Febeeyyihum, ihtedeytum, ihtedeytum. Aynısına e, bağlarsanız hidayet bulursunuz. Bu gibi ihtilafı, ihtilafı, ihtilafa sevk eden, ihtilafa mesela insanları, insanlara kafa açan, bu gibi e, rivayetler sahih rivayetler değildir. Hele, ümmetimin ihtilaf rahmettir rivayeti, hem seneden hem de metnen batıldır. Kur'an-ı Kerime terstir. En başta, Mözümüzün başında okuduğumuz وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ اِلَّا مَا رَحِمَ Onlar hala ihtilafta olmaktan çıkamadılar. Bakınız. Ancak Rabbinin rahmeti müstesna, müstesna olan kimseler bak onlar ittifaklı olduğunu söylüyor. Çünkü rahmet ihtilafın karşılığı ittifaktır. İttifakı rahmetli olduğunu söylüyor. Bu, bu ise bu hadis-i şerif Kur'an-ı Kerim'e tamamen zıdd İhtilafın rahmet olduğunu zikrediyor. Evet, o zaman bu hadisi önce senedini hani iddia edenler, bunu sahi olun iddia edenlere önce bu hadisin senedini istiyoruz. İkincisi, bu hadis hem şeriata hem akla hem fıtrata muhaliftir. Muhalif oluşu şöyle, eğer rahmet ihtilaf olursa ittifak, musibet, musibet ve azap mıdır? İhtilaf Rahmet olursa, ittifak, birleşmek, musibet midir, azap mıdır? Evet, akla mı kalir? Evet, ittifak, musibet ve azap olması gerektirir ki bu da batıldır. Bu yüzdendir ki onlar fırkadan kurtulamırdılar. Çünkü hep ihtilafın rahmet olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden ihtilastan fırkadan kurtulamıyorlar ve azaptadırlar. Niye? Çünkü birbirine durmadan tekfir ediyorlar. Tenkit ediyorlar. Evet. Altıncı madde altı yedi bu şekilde e, sona erecek inşallah Teala. Yani altıncı birleşmede dikkat edilecek unsur zahiri amellerde bile birliği, beraberliği, beraberliğin gözetilmesi bunun kalplere büyük bir tesiri vardır. Böylelikle görüşte, yani zahirde iç ve dış alakayı kazandırır. Ne demek bu? Yani, Müslümanlar amellerde, dış amellerinde, beraber ve birlik içinde olurlarsa, bu, bu dış amelleri, içler için de beraber olmasını, alakayı kurmasına sebep olur ve kazandırır. Bunun içindir ki İslam dini dış amellere de, dış amellerin bütünlüğüne, beraberine dikkat çekmiştir. Evet. Buna binaen bazı rivayetler gelmiş. An-Nu'man İbni Beşir, kal. kal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nü'man İbni Beşir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlar namaza durduğunda safların e, düzeltilmesi konusunda akîmû safûfakum safflarınızı ikame ediniz üç defa demiştir. Vallahi le tukîmanna safûfakum ev yukhâlifanna Allahu beyne Allah'a yemin olsun ki ya şu safları tam düzeltirsiniz, ikame edersiniz veya Allah sizin kalplerinizi açar, birbirine çarptırır, ihtilaf hale gelirsiniz. Bakınız. Saf düzeltme Zahiri bir ameldir. Yani dış olarak yaptığımız bir ameldir. Eğer saf mı düzgün olmazsa bizim para düzgün olmazsa bizim paramparça olduğumuzu gösterir. Çünkü bir rivayette mesela ani şeytanın kardeşin arasını ayrı olasından müsaade edilmiştir. Benim namazda bulunan kardeşim benim yanıma bana yapışırsa safı sıkı tutarsa ikimizin arasını şeytan bölemez. Aradan geçip bölemez. Ama birisi orada, birisi birkaç santim yanında, birisi birkaç santim yanında olursa bu kalplerin birine çevirmesi, ihtilaf etmeleri araya şeytanın girmesine sevmemiş olur. Yani bakınız İslam dini dış amellerde bile beraberliği, bütünlüğü gözetmiştir. Bir olmamızı istemiştir. Dışa, evet, dış amellerde bile. Bu rivayet Ebu Davud rivayetidir. Müslüman rivayetinde ise Kâne'ye kul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlardı. safları düzeltiniz. Vela tehtelifü, ihtilaf etmeyiniz. Fetehtelife kulübukum. Yoksa kalpleriniz ihtilaf eder. Bakınız. Safların ihtilaf etmesi, dış hareketlerin ihtilaf etmesi, kalplerin birbirine karşı ihtilaf etmesine sebep olur. Önce dış hareketler ihtilaf başlar, ondan sonra bu kalbe silahat eder. Ve ondan sonra birbirimize karşı buğuz, nefretle bakmak, hakaret etmek, düşmanlık yapmak, en sonunda birbirimizi tekfir etmeye kadar götürür. Evet. Kalp bozulduğu an ağzalar da kalbe tabidir. İhtilaf 100% yüz gerçekleştirmiştir. İhtilaf da parçalanmaya, bölünmeye sevim olmaktadır. Evet. Son madde. Bana göre son madde. Size göre son madde olmayabilir. Daha başka da fikirler olabilir. Ancak benim e, araştırmam e, buraya kadar. Ben ancak bunları düşünebildim, bunları bulabildim. Daha fazla tedaviler, maddeler, yaşlar da olabilir. Liderlerin hani üçüncü olarak e, cehale, e, üçüncü olarak ta, yani ihtilafa sebep olan tefrikaya elaniyet ve hevayı ziketmiştik. etmiştik. Cehalet, tasub bir de enaniyet. Yani bencilik. Şimdi e eksteri enaniyet kimlerde olur? Daha fazla. Cemaat liderlerinde olur. Niye? Bakınız şimdi cehaletten başladık. Cehalet cehalet bu defa parçalanmaya ihtilaf etmeyen en büyük seyftir. İslam'ı bilmediğimizden dolayı Müslüman kardeşimize nasıl muamele edeceğimizden, dilimizi iyi bilmediğimizden dolayı cehalet yüzünden ihtilaf ediyoruz. Cahaletten ne doğuyor taassup? Kime karşı? Başımızda olan kimseye karşı taassup ediyoruz. O diyor, o cemaat diyor ki hayır bizim şehrimiz hakta. O diyor ki hayır bizim şehrimiz imamımız hakta. Bizim liderimiz hakta. Herkes birine taassup ediyor. Kendi kitaplarına, kendi imamına. Bu defa hani bir imama, bir şehre, bir lidere o cemaat taassubetinle dolayı herkes o cemaat onu desteklediği için ister istemez kendisinde bir enaniyet diğer cemaatın liderine, imamla karşı bir enaniyet, bir kibir, bir gurur başlar. ister istemez bu. Yani illa anca, ancak Allah'a rahmet etsi e, kimseler müstesna yani. Rahmeti kimseler müstesna. Fakat bu çok vuku buluyor. Evet. Ve bu defa cemaat dağılmaması için ne yapacaktır? E, ister istemez bazı konularda cemaatın hoşuna giden makam mansıbı korumak için onların dediği şeyleri diyecektir. Vele ki cemaatın dediği şeyler cemaatın bazı mesela e, hareketleri hareketlerini göz yumacaktır. Velev ki doğru olmasa bile. Niye? Ta ki mansıb korulsun. Başta yani makam korunabilsin. Ve kendisi ister istemez ne olacaktır? Hevaya nefsine tabi olacaktır. İster istemez bu şekilde ona razı olacaktır. İşte bu çok önemli bir madde. Liderlerin enaniyeti bırakıp, yani, yani benciliği bırakıp, mütevazi olmaları, musamaha yolunu tutmaları, tut, tutmaları, layık olduğu mevkiyi başkalarının ona vermesi. Yani, şimdi ben desem ki, ben alim bir insanım veya cemaatin emiriyim, cemaatin lideriyim. Bu bir ilim adamına, bir emire, katı sürete yakışma. Bu mevkiyi cemaate olan sertler, veya diğer cemaat olan insanlar onlar cemaatın içinde ne yapacaktır? O insana o değeri verecektir. Bak bu şahıs hakikaten takva sahibidir. Alim bir insandır. Şu malumatlara sahiptir. Mütevazidir. İbadete düşkündür. Emir olmaya layıktır. Lider olmaya layıktır. Veya bütün Müslümanların başına bunun gelmesi yani baş, bunun olması gerekir diye bütün Müslümanlar onda ittifak edeceklerdir. Ama bütün liderler deseler ki Hayır ben ben baş ben başta olacağım siz e, benim avanelerim olun veya şöyle olun veya siz cemaatten veya İslam cemaatla bir ferd olun dese diğerler de kuruna gidemeyecektir. Bırakın bu baştakilere değeri mevkileri cemaat versin cemaatler versin kendileri vermesinler. Evet mevkiyi başkaları ona vermesi maslahat yönünden daha hayırlıdır çünkü bu olmazsa netice varılmayacaktır Evet. Mansıbı ve ve hevayı, enaniyeti ne yapmasıdır? Bırakması gerekir. <gülüyor> evet. Peki Burada mansıp arzusu ve isteği İslam'da İslam'da yani alimler buna nasıl bakmışlardır? Yani bir insan makam veya mansubu arz etmesi, istemesi değil mi? Caiz midir? Veya ona başkalarının bunu vermesi ve İslam buna alimleri nasıl bakmıştır? Bakalım. Suri'yle Ebu Davud. İmam Ebu Davud'u herkes bilir. Yani pek hayatından pek bilmezsiniz de fakat Sünnel Ebu Davud'u diye meşhur Sünen vardır. Ebu Davud meşhurdur. Süren kitabı vardır. Büyük muhabislerdir. İmam Ahmet'in talebelerindendir. Mahiye şehvetül hafiyye. Kendisine soru sormuş. Bak dikkat ediniz. Gizli şehvet nedir? Hani herkesin bir şehveti vardır. arzusu, isteği vardır. İştahı vardır bazı şeylere. Kimisi bunların açıktandır. Kimisi gizlidir. Fakat bazı gizli şehvetler vardır. O niye gizli değilmiştir? Çünkü onu açıktan söyleyemez açıktan söylemez fakat onu kalbinde tutar. Bu gizli bir istektir, gizli bir şehvettir. Sormuşlar: "Ma hiye şehvetul Gizli şehvet nedir? Demiştir: "Kaler hubbu Demiştir ki gizli şehvet reisliği, yani emirliği başa gelme, lider olmaya, makamı sevme, mansubu sevme arzusu. İşte bu gizli şehvettir. Demek ki İslam buna gizli şevet adını vermiştir. İslam dini bizi her türlü şeyvar arzulardan arınmamızı, kalbimizi Allah korkusuyla tevazu ile yerleştirmemizi emretmiştir. Demek ki bu bu gibi liderlerin yapmış olduğu bu hareket aynı şekilde cemaatlerin birleşmesine nedir? E, mali olmuştur. Ve İslam'a muhalif bir harekettir. Ancak bu gizli şehvet yani makam ve mansıp korkusu bırakılırsa arzusu bırakılırsa layık olan kimse, kimseyi insanlar, insanların yani Müslümanların onu getirmesi ve onu görmesiyle bırakılırsa bu nedir? Maslahat yönünden, Müslümanların birleşmesi yönünden daha hayırlı tedavi yönden buna ben bu şekilde olduğuna inanıyorum. Evet. Mözu bu kadarla mözumuzu bitirelim. iktifa edelim. Eğer bu maddelerle ilgili veya tedaviyle ilgili yani ihtilafın, tefrikanın tedavisiyle ilgili arkadaşların sorular varsa sorabilir. Maalesef bugün cemaatlerdeki Liderler ve reisler idareci olmaktan ziyade, idareci olmaktan ziyade...